Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunlar Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulun üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehli Beyti'nin ve Eshab'ın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Nasıl efendim, miyisiniz? Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim, Azerbaycan'dan <gülüyor> Sami Cabbar, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen cehennemliktir. Yunus Suresi 7 ve 8 ayetlerde bu mülaki olmak dilemek midir ve dilemeyen cehenneme mi girer? Auzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alamin. Salatü ve selamun aleyke ya Seyyidül evliyin ve el-ahirin ve ila cem'i'l-enbiya'i ve'l-mursalin ve ila cem'i'l-veliyyi ve'l-hamdülillahi rabbil Alemin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Bunu dileyince ruh Allah'a ulaşmıyor, vasıl olmuyor doğru anlamak gerekir. Ayetin başında innellezine lle yercune liqaena buyurur. O bize kavuşmayı ummayanlar, beklemeyenler, istemeyenler, la yercune istemeyenler. O recada, o arzuda, istekte bulunmayanlar. Bu, ahirete göre önce anlamak gerekir. Eğer biri Allah'a kavuşmayı ummuyorsa, beklemiyorsa, istemiyorsa, ayetin devamında, onlar dünya hayatıyla mutmain olmuş, bununla beraber dünya hayatını tercih etmiş, Allah'ın ayetlerini yalan saymış. Allah'ın ayetlerinden gafildir, ciddiye almamış. Eğer böyle olursa, evet, onların yeri ateştir, cehennemdir onların yeri. Neler öğrenmek gerekir? Allah'ın ayetlerini yalan saymalarından, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarından anlamak gerekir bunu. Eğer biri Allah'ın ayetlerinden gafilse, ciddiye almamışsa, Rabbim bana ne söylemiş deyip, bir derdi olmamış, bir çabası, gayreti olmamışsa bu durumda o Allah'a kavuşmayı beklemiyor. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkmayı beklemiyor. Zaten ayetin devamında onların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı yerleri ateştir buyurur. Bir de Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmiyorlar mı? Tedebür etmiyorlar mı? Akletmiyorlar mı? Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek gerekir. Arkasındaki manayı anlamaya çalışmak gerekir. Bunu da anlamaya çalıştığımızda bu sefer işi dünyaya da getirmiş oluruz. Arkasındaki manadan bir de dünyada onların Rabbine kavuşmayı istemeleri lazım. Allah'ın ayetlerini iman edip gereğini yerine getirmeye çalışmaları lazım ki Allah'a bilsin der. Allah'a mülaki, mülaki demek karşı karşıya gelmek demektir. Nasıl karşı karşıya geliyor, karşı karşıya gelmesi mümkün mü? Ama böyle bir derdi olmayanlar bunu anlamak için bir çaba gayret içinde olmayanlar, bu çabayı gayreti sarf etmeyenler bunu anlamaz, hatta bunu inkar yoluna gider. Allah ait i kerimede buyurdu ki, O size şah damarınızdan daha yakındır. Hadi karşı karşıya gel bakayım. Sana senden daha yakın. Bu durumda senin kendi hakikatinle karşı karşıya gelmen gerekir. Çünkü, hakikatinde tecelli eden O'dur. Başka bir yere gitmen gerekmiyor. Kendinde Rabbini müşahede etmen lazım. O'na mülaki olman lazım. Eğer Allah bize şah damarımızdan daha yakınsa bizim hakikatimiz demektir. Kendi kendimizle buluşmamız gerekir. Hakikatimizle buluşmamız gerekir. Allah'ın nefreti ruhla buluşmamız gerekir. Yoksa ben işte Allah'a ulaşmak istiyorum. Allah'a ulaşmayı diledim. İş tamamdır. Kendi kendimizi kandırmaktır bu. Kendimizde, gönlümüzde, Rabbimizle evet, müraki olmamız, karşı karşıya gelmemiz, muhatap olmamız gerekir. Allah her an ruha tecelli ediyor. O tecelli ruhtan kalbe geliyor. Kalp bir ayna gibi, o aynada ona şahit olmamız gerekir. Nasıl ki kutsi Hadis'te yerler, gökler benim tecellimi almadı, mümin kulumun kalbi benim tecellimi aldı dediyse, Bizim bu durumda mümin olmamız gerekir ki kalbimiz Allah'ın tecellisini alsın ve biz de ona şahit olalım. Onunla karşı karşıya gelelim, müraki olalım yani. Bunun için yapılması gereken şey neymiş? Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak. Allah ne söylediyse onu anlamaya çalışıp gereğini yapmaya çalışmaktır. Allah Mutlaka bunun yolunu göstermiştir. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Ayetleriyle göstermiştir. Fatiha ile göstermiştir. Yoksa Allah'a ulaşmayı diledik ne yapıyorsun peki? Sadece bu bir direkten ibaret olabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Eğer ulaşmayı diledinse ulaşmanın yolunu araman gerekir. O yolda sırat müstakimde yürümen gerekir. Yoksa Yoksa kendi kendimizi kandırmış oluyoruz. Evet. Efendim, bir Allah'a aşkımız ve sevgimiz nasıl olmalı? Allah <gülüyor> razı olsun demiş. Allah'a evet. aşkımız ve sevgimiz nasıl olmalıdır? Bir kulun mecazi sevgisi farklıdır. Allah'a olan hakkı sevgisi, imani farklıdır. Mecazi sevgi Kuldan, onun gönlünden geliyor, nefsinden geliyor. Dolayısıyla fani bir sevgidir, mecazi, fani bir sevgidir. Sevginin tabiri caizse gölgesidir. Nasıl ki dünya gölge ise, hakikat değilse, hakiki alem değilse, aynı şekilde dünyadaki bedene ait, toprağa ait, o meydana gelen, nefse ait olan sevgiler de aynı şekilde mecazidir. Dolayısıyla onu ister, ona ihtiyaç duyar, onu arzular, sever, ister onu. Her neyi istiyorsa bu benim olsun der. Kendisine ait olmasını ister. Ondan ayrılmak istemez, onun olmuşsa ondan ayrılmak istemez. Bu bedene ait, nefse ait, toprağa ait mecazi sevgiydi. Ama hakkı sevgi Allah'tan gelir. Buna iman denir, hakkı aşk denir, muhabbet denir. Evet, Allah'a olan sevgimiz nasıl olmalıdır? Sevgi Allah'tan olunca, sevgi baki bir sevgidir, ebeli bir sevgidir, bir de hakkı sevgidir. Hakkı sevgi, hakikati kazandırır. Bir kul Allah'a iman edince, onu sevince yani, ona Allah'a karşı olan sevgisi nasıldır? Allah benim olsun demez. Diyemez. Tam tersinin olması gerekir. Mecazi sevgiyle tam tersi olması gerekir. Evet, Allah benim olsun demez. Ben Allah'a aitim. Ben Allah'a ait olmalıyım. Bende Allah'tan başka bir şey olmamalı. Gönlümde Allah'tan başka bir şey olmamalı der demelidir. Eğer sevgisi, hakiki sevgi ise, gerçek sevgisi, sevgi ise, imansa, bu böyledir. Yok, sadece aklıyla onu anlamışsa, bu durumda, akılla anladığı eğer, gönüle inmemişse, imana dönüşmemişse, onu sadece nefsiyle sever, dolayısıyla benim olsun der. Benim olsun derken, şöyle söyler, Allah, mülkün sahibidir ya, aklı bunu kabul etmiş, o yaratmış ya, o zaman Allah her dilediğini yapar, gücü, kuvveti, her şeye yeter, o zaman Allah bana şunu versin, başlar duaya, bana şunu ver, bana şunu verme, bana hastalık verme, musibet verme, bela verme, gelmişse bunu kaldır ya Rabbi, diye yalvarmaya başlar, Buna beraber, her neyi istiyorsa ondan ister, yetmez, Başkaları için de dua eder, şuna da şunu ver, şuna da şunu verme diye evet, sürekli istekte bulunur. Bu kul değildir. Bu kulluğu anlamış, iman etmiş bir kul değildir. Evet, Anlamıştır, aklıyla anlamıştır ama iman onun gönle, gönlüne inmemiştir. Çünkü iman bir nurdur, Allah onu kalbe indirir buyurdu Resulullah Efendimiz. Eğer iman kalbe inse ne olur? Allah'ı sever, Allah'a aşık olur. Yani bunu ilimle kazanamaz kimse. Düşünerek, tefekkür ederek kimse kazanamaz. O bir nur, Allah onu kalbe indiriyor çünkü. Bunun için Allah senden çabanı, gayretini istiyor. Bunun karşılığında onu ihsan eder, ikram eder. Allah'ı sevince gerçekten eğer iman etmiş, gerçekten sevgisi, hakiki sevgi ise bana Ya Rabbi şunu ver, bunu ver demez. O biliyor ki onun için en güzeli, en hayırlısı neyse Allah onu verir. Evet bir kul olarak bunu söyler, ben kendim için bunu hayırlı görüyorum, bunu istiyorum ama Sen benden ne istiyorsun Ya Rabbi? Senin benden istediğin nedir Ya Rabbi? der. Der ve onun gereğini yerine getirir. Allah kulundan neyi istediğini apaçık beyan etmiş. Vahyini indirmiş. Allah her neyi söylemişse orada, neyi vahyetmişse Allah'ın bizden istediği O'dur. Kulundan istediği O'dur. O zaman kul ne yapar? Allah'ın vahyine sarılır. Rabbim benden bunu istiyor deyip ona sarılır. Yoksa durup sen benden ne istiyorsun demez. Ne istiyorsun der ve ne istediğini bilir. Allah'ın kendisinden, neyi istediğini bildiği için evet, o çabasını gayretini sarf eder, eder. Allah'ın vahyini anlamaya çalışır. Anlamaya çalıştıkça imanı artar. Öyle buyurdu. Evet. Memileri Allah anlatırken onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. İmanı, aşkı, muhabbeti artar. Allah'ın ayetleriyle artar. Eğer biri gerçekten Allah'ı seviyor, sevdiğini iddia ediyor Allah beni sevsin, Allah'ın sevgisini kazanmayı istiyorsa, yapması gereken şey nedir? Evet, Allah'ın ayetlerini okuyup, o ayetler üzerinde tefekkür edip, bütün çabasıyla, gayretiyle, imana dönüştürüp, gereğini yapmaya çalışmaktır. Yapıyorsa bunu, evet doğrudur, Allah'ı seviyor. Gerçek manada Allah'ı seviyor. Herhangi bir şekilde Allah ona bir muamelede bulunduğunda, bir musibet verdiğinde, bir bela verdiğinde, bir hastalık verdiğinde, dedikodu iftira geldiğinde, ya Rabbi bunu neden böyle yapıyorsun demez. Ne der? Evet. Sen benim için neyi takdir ettiysen biliyorum ki ya Rabbi, o benim için hayırdır. Beni temizlemeyi dilemişsin. Beni yüceltmeyi dilemişsin. Beni evet. yanlış sevgilerden kurtarmayı dilemişsin. Bununla beraber Beni affetmeyi dilemişsin. Bana öğretmeyi dilemişsin. Her ne ki önüme, başıma gelirse gelsin bu senin evet, rahmetinin, muhabbetinin sonucudur. Beni kendine çekiyorsun, bunu biliyorum. Bununla beraber ne diyor? Nedir bir de Ya Rabbi gücümüzün yetmediği, çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme. Geçemeyeceğimiz imtihanlara bizi tabir tutma. Bana yardım et ya Rabbi, ben zayıfım, evet, bunun ne biliyorum ama bana yardım et. Evet, böyle dua eder. İkisi arasındaki hakiki sevgiyle, mecazi sevgiyle arasındaki fark böyledir. Birinde her neyi seviyorsa benim olsun der, hakiki sevgi de ben seninim der. Bütün kullar senindir der. Herkes kazansın ister. Herkes cennete gitsin ister. Bunun için de sadece böyle gönlüyle istemek değildir bu. Bir de çabasını, gayretini sarf eder. Allah'ın kullarını da cennete davet etmeye, onlara cennet yolunda, hulluk yolunda yardım eder, yardımcı olmaya çalışır. Bütün derdi Rabbinin sevgisini kazanmaktır. Bunun için her şeyi feda eder, kurban eder. Canı da buna dahildir. Onu da Allah yolunda kurban eder ki, iman zaten budur, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Canını kurban ederken, seni istiyorum der. Senin benden razı olmanı, beni sevmeni istiyorum der. Bana ait bir şey olmasın. Ben bütünüyle sana ait olayım. Gönlümde sadece senin sevgini olsun, senin tecellin olsun, üzerimde evet. zuhur eden, senin, Esma'nın isimlerinin tecellisi olsun, güzelliği olsun, bütün varlığım sana ait olsun der. Diyorsa bu hakkı sevgidir. Evet, mecazi sevgide durum tam bunun tersinedir nedir? Evet. Efendim Amsterdam'dan Ayşe isimli bir izleyenimiz. Selam hocam. Aleykümselam. Kızım 23 yaşında. Türkiye'den birini sevdi. Babası bu kişi hakkında hiç bilgi sahibi değil. Onun için bu kişiyle evlenmesine izin vermedi. Şimdi de kızım diyor, ben artık 30 yaşına kadar evlenmeyeceğim. Bir anne olarak bu duruma üzülüyorum. Ne yapmalıyım? Evet. 30 yaşına kadar değil, belki zor evlenir. Evlense bile belki zor mutlu olur. Anaları, babaları ev, yani anlamak mümkün değildir. 23 yaşında buluğa ermiş, aklı başında, kendi hayatı hakkında karar verebilecek biridir. Analar, babalar böyle durumda çocukları biriyle evlenmek istediğinde, kız olsun, erkek olsun, onun hakkında hangi bilgiye sahipse, eğer olmasını istemiyor, eğer onu beğenmemişse, kızına ya da oğluna, onu layık görmüyorsa, onun yanlışlarını, eksiklerini söylemelidir. Şurada yanlış yapıyor, burası eksik. Ben bununla mutlu olamayacağını düşünüyorum, benim kararım budur, ben böyle düşünüyorum. Ama tercih senindir. Çünkü evlenecek olan ben değilim. Onunla hem dünya hayatını yaşayacak olan, Onunla beraber ahiretini kazanacak olan, kazanabilecek olan sensin. Bu tercihte olduğu gibi sana aittir. Benim fikrim, düşüncem budur. Ama tercih tamamen sana aittir. Deyip tercihi çocuklarının önüne koymalıdırlar. Eğer yok çocuk ille de ben bununla evlenmek istiyorum derse ne demek lazım? Sorumluluk sana ait. Allah seni sorumlu tutuyor kulluğundan, ebedi hayatı kazanmandan sorumlu tutuyor. Hazreti insan olmandan sorumlu tutuyor. Eğer Allah sana güvenip seni sorumlu tutuyorsa ben de seni, senin hayatından sorumlu tutuyor, sorumluluğu sana veriyor ve teslim ediyorum. Dolayısıyla en güzel şekilde nasıl olacaksa onları evlendirmek gerekir. Diyelim ki böyle yapmadılar. Daha sonra o sevmediği biriyle evlendi. Hayati boyunca bize gönül itibariyle beddua eder. Hayati boyunca bize beddua eder. En ufak bir sorun sıkıntı olduğunda, işte anam şöyle yaptı, babam şöyle yaptı, sevdiğimle evlenmeme müsaade etmedi. Onun için ben böyle mutsuzum der, mutsuz olur. Mutlu olacakken bile mutsuz olur. Ama her... Sorun her sıkıntı yaşadığında bir adım daha anasından babasından izin vermeyenlerden uzaklaşır yetmez. Bir süre sonra onlara düşman olur. Evet düşman olur. Neden müsaade etmediniz deyip düşman olur. Bu hayat benim diye Yani benim aklımı yoksaydınız, gönlümü yoksaydınız, beni yoksaydınız. Sanki ben sizin malınızmışım gibi bana muamelede bulundunuz ve bana böyle yaptınız. Evet onlara düşman olur. Onlar kendi çocuklarını kaybederler. Bunu yapanlar bunun şahididir. Çocuklarını kaybederler. Çocuk dıştan hiçbir şey söylemese bile ana baba buna şahit olur ki onlar çocuğunu kaybetmiştir. Artık değil bir evlat bir düşman gibi durur. Gönül itibariyle bu böyledir. Kesinlikle bu yanlışı yapmamak gerekir. Eğer çocuğumuzu kaybetmek istemiyorsak, kaybetmekten öteye bize düşman olmasını istemiyorsak, çocuklarımızın gönlüne dikkat edelim. Eğer birini seviyorsa, bu durumda yapmamız gereken şey, sevenleri kavuşturmaktır. Bununla beraber bir eksik, bir yanlış eğer varsa, eğer tercih ettikleri, Rabbini tercih eden biri de gelse, özellikle, bunu söylemek lazım, bununla ahiretini kazanamazsın. Ebedi hayatını kazanamazsın. Eğer ebedi hayatın cehennem olduysa, dünyanda cehennem olur, haberin olsun, deyip, iyice öğretmek lazım ona. Yok, imanı var, ebedi hayatını o da kazanmaya çalışıyor, bu durumda, çocuğumuza da yardım edecek demektir. Başka bir durumdan dolayı onu kabul etmemek, Allah'ın Resulü'nün bizim için tercih ettiğini tercih etmemek demektir. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Biri evlenirken ya marından dolayı, mevkisinden makamından dolayı veya soyundan, sopundan, aşiretinden dolayı ya da güzelliğinden dolayı evet, en son ya da ahlakından dolayı dedi, ahlakından, maneviyatından, imanından dolayı insan evlenir, siz sonuncusunu seçin dedi. Ahlakı güzelse, Allah'ın güzelliği onun üzerinde te tecelli etmişse, o Rabbini tercih eden biri ise bu durumda siz onu tercih edin ki, Allah yolunda, cennet yolunda, ahiret yolunda evet, kazanmanız için size yardım etsin, destek olsun ayağınıza bağ olmasın. Mani olmasın size. Evet. Efendim Necat Demir, <gülüyor> ahir zaman Resulü'nün varisi, Allah'ın yeryüzündeki tecellisi ve halifesi, içinde bulunduğumuz asrın hidayetçisi, çağımızın mürşidi kamil piri Muhammed Hüseyin Hazretleri'ne Ankara'dan kucak dolu selam ve sevgiler. Heybetli kalender olan maleviyatınızla ölü beldeleri ve gönüllere hayat veriyor, diriltiyor. Sahabe efendilerimiz nasıl ki peygambere ölünceye kadar bağlı kaldıysalar, bizler de inşallah size bağlıyız. Peygamber efendimiz Bedir'de ettiği dua, bu bir avuç insanı helak edersen sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. <gülüyor> Yıllarca emek sarf ettiğiniz kardeşlerinizi helak olmalarına izin vermeyiniz. Sonsuz derya olan mübarek gönlünüzde bizler de birer damlayız. Bir değil bin necatlar size kurbandır. Sizi seviyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> Kardeşimize selam olsun. İnşallah Allah'ın vahyini taşımaya çalışırken bütün kardeşlerimiz vahyin altına omzunu koymuştur, onu taşır. Elbette ki çoğaldıkça o vahyi taşımak daha bir kolaylaşır. Her birimiz için kolaylaşır. Hep beraber kazanmış oluruz. Birimizin kazandığı hepimizin kazandığıdır. Hepimizin kazandığı, aynı şekilde birimizin kazandığıdır. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu, Kıyamet günü her topluluğu imamıyla beraber huzura alırız. İmama ne varsa onunla beraber olanlara da o vardır. Yeter ki elinden ne geliyorsa yapmış olsun, yapmaya çalışmış olsun. Yani çabasını, gayretini sarf etmiş olsun kendimiz için her neyi istiyorsak, her bir kardeşimiz için onu istiyoruz. Allah onu ikram eder inşallah. Onu istiyoruz, bununla beraber ahirette beraber olmayı istiyoruz. Allah, birbirini sevenleri ayırmaz, kıyamet günü hesaplarını beraber görür ve aynı yere gönderir. Bunu da böyle anlamak gerekir. Yeter ki Sami olarak beraber olmuş olalım. Yeter ki Rabbimize karşı ciddi olmuş olalım. Rabbimizi, Rabbimizin ayetlerini Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bıraktığı emaneti ciddi almış olalım. Onu taşımaya çalışalım. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Amin. Efendim Samir Cabbaruh Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasından, sırat-ı müstakim ile Allah'a istikametlenmiş yol ile ulaşmasından bahseder misiniz? Evet. Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, mülaqî olmak hepsi aynı manaya gelir. Evet, yolu sırat-ı müstakim üzere eğer yürürsek Allah'a vasıl olmamız mümkün olur. Allah ayet-i kerimede de ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir buyurdu. Bu durumda sirat-i müstakimde yürüyenler Allah'a ne olur? Mülaki olur. Yani karşı karşıya gelir, Rabbi ile karşılaşır. Eğer sirat-i müstakimde yürürse. Allah sirat-i müstakimi beyan etti hepimizin her gün tekrar tekrar okuduğu evet, Fatiha'da en ince ayrıntısına kadar onu beyan etmiş. Evet Fatiha'yı okurken evet yukarıdan aşağıya okuyoruz. Yukarıdan aşağıya indiğimiz için nereden geldiğimizi bilelim, en aşağıya indiğimizi de bilelim diyedir. Yukarıdan aşağıya okuyoruz. Yukarıdan aşağıya indikten sonra bir de oradan yukarı çıkmamız gerekir. Bakacağız nasıl yukarı çıkılması gerekir? Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Yani Sirat-ı Müstakim'de yürüyor muyuz, yürümüyor muyuz? Allah ait i kerimede, Allah insanı en güzel surette, kıvamında, ahsen takvim, en güzel kıvamda, en güzel surette yarattı sonra onu aşağıların aşağısına indirdi. En güzel surette yarattı, Allah'ın isimleri tecelli etmiş bununla beraber Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Kendi ruhundan yaratmış. Allah'ın huzurundadır. Rabbinin cemarını müşahede ediyor. Rabbinin kendisine olan sevgisine şahit olmuş. Allah'ın kendi Rabbi olduğuna şahit olmuş. O da Allah'a aşık, Rabbine aşık, sahibine aşık. Oradan aşağı iniyor. En aşağıya. En güzel Ahseni i budur. Buna beraber en aşağıya indirdi. Dünyaya indirdi. Manevi olarak da en aşağıya hiçbir şey bilmeyecek şekilde aşağıya indirdi. Sıfır noktası demek bu. Doğduğunda çocuk hiçbir şey bilmiyor. Aşağı inmiş. En aşağıda. Ama yaşadıklarında habersizdir, unutmuştur. En aşağı indiği için. Fatiha'da da böyledir. Evet, En aşağı inmiştir. Yukarı çıkarken nereden indiğini anlar anlamış olur. Allah onu yukarı davet ediyor. Aşağıya indirdi. Hadi kazandığın sana ait olmalıdır. Hadi bir varlık ol. Hadi Hazreti insan ol. Hadi gel dedi. En son ayet Fatiha'daki en son ayet Ğayril mağdubi aleyhim veleddallin. Delalette Bununla beraber gazaptadır. İnsanların bir kısmı gazaptadır, bir kısmı delalettedir. Eğer Rabbine teş düşüyorsa, Rabbine itiraz ediyorsa, bu durumda gazaba uğruyor. Bilmiş, anlamış ama itiraz ediyor. Gazaba uğruyor. Ama bilmiyorsa delalettedir. Yolunu şaşırmışsa yol arıyor. Rabbine gidecek yolu arıyor demektir. Aradık. Bulduğu halde anladığı halde eğer itiraz ettiyse gazaba uğradı, yok kabul ettiyse evet ne yapar? Bir önceki ayete sıra gelir. سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ <gülüyor> Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolu, Allah oraya davet etti. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber ol dedi. Onların kazandığını kazanmak istiyorsan onlarla beraber ol dedi. Öyle ki onlarla beraber sirat-ı müstakime giresin, yürüyesin, bana gelesin. Tek başıma gitsem olmaz mı? Olmaz dedi Allah. Kendisine nimet verdiğin kullarımla beraber sirat-ı müstakime girip geleceksin. Bunu kabul edince onlarla beraber olmaya başlar. Onlarla beraber onların gittiği yolda yürümeye başlar. Sirat-ı Müstakim'de yürümeye başlar. Yürümeye başlayınca nereye varır? Evet. Sirat-ı Müstakim'de yürür. İyâkenabdu ve İyâkenestâ'in ayetine gelir. O artık Yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum diyecek bir hal alır ki Allah'a aşıklıktır bu, Allah'a aşık olmaktır. Evet, yalnız sana abdoluyoruz, sana abdolanlarla beraber oldum, ben de onlarla beraber sana abdoluyorum, bununla beraber yalnız seni istiyorum, seni istian ediyorum, seni sevdiğim için seni istiyorum. <gülüyor> Aynı zamanda istediğim her şeyi senden istiyorum, o ayrı şey. Evet, yol devam ediyor, bunu söyleyince aşka, muhabbete gark olmuş. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demiş, diyor artık. Artık bunu her anda söylüyor ve feryat ediyor. Bu kulluğunu aynı zamanda ortaya koyuyor. Aklakıyla, konuşmasıyla, haliyle, fiiliyle, ameliyle bunu ortaya koyup ispatlıyor. Kulluğunu ispatlıyor. Ben senin aşığınım. Seni istiyorum. Senin sevgini istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Onun için ya Rabbi sen neyi seviyorsan bana neyi yap demiştir, onu seviyorsun. Ben de onu yaparım. Her neyi bana vahyetmişsen sen onu seviyorsun. Bizden ne istediğini biliyoruz çünkü. Neyi vahyetmişse bizden onu istiyor ve onu seviyor. Bu durumda ben de bütün çabamla gayretimle senin vahyine uyarım. Seni sevdiğini severim, sevmediğini sevmem. Sevgini kazanmak için ne gerekirse yaparım yarab diyor. Eğer kenabdu ve yake dediyse ise artık okul bu hali almıştır. Bu hali almayana kadar istediği kadar iye kenabdu ve yake nesta yalan söylemiştir. Yalan söylüyor. Kendisi de yalancı olduğunu biliyor. Çünkü Allah'a ben yalnız seni seviyorum ve yalnız seni istiyorum derken kendi gönlüne baktığında bunun böyle olmadığını anlar ve bilir. Eğer böyle bir sorun varsa onun çaba gayret sarf edip koşması gerekir. Ama Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yalnız. Evet. Edine siratel müstakim siratel lezine en aleyhim ehdine hidayet et hidayetçiyle beraber hidayet et İlet değil, hidayet et. Hidayetçi olmadan nasıl hidayete erersin? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Kim bunlar? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar. Nimet deyince neyi anlamak gerekir? Aşk, muhabbet, iman, abdiyet, hikmet, basiret, feraset, Allah'ın nimet verdiği kullar bunlardır. Allah'a aşık olanlardır. Ama bunu kazanmışlardır yalnız. Yürü onlarla beraber yürürken, Ya ken ve ya ken der, Allah'a aşıklığını ispatlar, ortaya koyar ve ispatlar. Yoksa Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, siz, biz iman ettik dedikten sonra, sizi imtihana tabi tutmadan, Doğru söyleyenlerle, sadık olanlarla yalancıları birbirinden ayırmadan o imanınızı kabul edecek mi sandınız buyurdu. İmtihana tabi tutunca imtihanı kazanmak gerekir. Yani Allah nasıl seviyorsa öyle yapmak gerekir ki imtihanı kazanmış olalım. Bana göre birilerine göre değil, Allah'a göre nasıl doğruysa öyle yaptığımızda onu kazanmış oluruz. Kazandıkça aşkı muhabbeti Evet artar gönlünden her zerresine tecelli eder. Tabiri caizse yani her zerresi aşk kesilir, muhabbet kesilir, iman kesilir yani. Evet yol devam ediyor. Evet ondan önceki ayet neydi? Malik yemedi. Artık öyle bir hal alır ki din gününün sahibinin huzurundadır iman etmiş, dini Allah'a has kılmış, her hadiyle Allah'ın kendisine hesap soracağını, hesabı Allah'a vereceğini bilmiş. Sadece ahirette değil. Her anda Allah seriül hesabdır. Her neyi yaparsa yapsın, Allah onun karşılığını hemen ikram ettiğini, ihsan ettiğini görür ve bilir. Gönüne ikram ediyor. Yani sen Allah'ın sevgisini kazanmak için, rızasını kazanmak için bir şey yaptığında gönlüne hemen o ikramı nuruyla tecelli ettiğini tatar, bilir, anlar ve bunu tadar, bunu görür. O zaman Maliki Yevmi der, din gününün sahibi, mülkün sahibi Maliki, benim Malikim der, sen benim Malikimsin. Dinimin Malikisin, varlığımın Malikisin. Sen benim Malik kimsin? Ben de senin sana ait mülkünüm. Sana aidim der. Evet, bunu söylediğinde bütünüyle Allah'a teslim olur. Evet, bütünüyle Allah'a teslim olur ve bütünüyle Allah'ın her muamelesinden razı olur. Allah'tan razı olur. Bu razı makamiydi. Bir önceki ya kenabdu ve ya kenesteyn itminan makamiydi. Onun bir altındaki Mülhime Makamı bir altındaki levame, en alttaki de emare nefsin haliydi. Yolculuk devam ediyor. Bütünüyle Allah'a teslim olmuş, bütünüyle tabiri caizse aşk olmuş, muhabbet olmuş, Allah'a teslim oldu. Allah tecelli ediyor. Allah tecelli edip ondan razı oluyor. Burası da merziye makamiydi. Rabbini Rahman ve Rahim olarak bulunur. Rabbinin her anda rahmetiyle ona tecelli ettiğini sadece ona değil, bir de onun üzerinden diğer insanlara, varlığa, mahlukata o rahmetle tecelli eder. Ondan sadece hayır tecelli ediyor. Herkes ondan sadece hayri görür, rahmet görür, güzellik görür. Allah işi, o rahmeti, o muhabbeti onun gönlünden, onun üzerinden ikram eder, mahlukata, kullarına onu rahmet yapar, hayır yapar, aşk yapar, muhabbet yapar. Onu kullanır. O Allah'a ait. Onun kendisine ait bir varlığı yok zaten. Bir adım daha atar. Burası berziye, Allah'ın razı olduğu bir makamdı. Bir adım daha o yolculukta attığında, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, sirat-i ve müstakimi yürürken bunu kazanıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e gelir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cennetteki kulların söylediği son sözdür. Allah öyle buyurdu. Onların son sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Bunu cennetin tam ortasından söyler. Bunu söylerken gönlü cennete dönmüş. Cennet olan gönlü bunu söylüyor. Allah'ın cemalinin müşahadesi cennettedir. Gönül cennete dönünce Allah'ın cemalini müşahadeye hak kazanır. Bu tecelli süreklidir, daimidir. Daimi olarak evet, Allah perdeyi aralamıştır ve sürekli o tecelli halindedir. Gönül itibariyle o böyledir gönül cennete, cennete dönmüş. Kendisi cennet. Onunla beraber olanlar da cennettedir. Ama bir müşrik, bir müraffak, bir kafir cennetten rahatsız olduğu gibi cennetliklerden de rahatsız olur. Onun sevdiği cehennem olan şeylerdir. Küfretmeyi sever, itiraz etmeyi sever, münakaşayı sever, haksızlığı sever, zulmü sever, cenneti sevmez, sevemez. Evet. Yolculuk, sırat-ı müstakimde böyle yapılır. Yolu gösteren Allah'tır. Bunun dışında yolu anlamak doğru değildir. Her ne kadar, şimdiye kadar yolu gösterenler, bu yolu bu yolda götürenler, bu şekilde izah etmemiş olsa bile, hepsi de Allah'ın ile taşımışlardır. Ne burada ayet-i kerimede? Hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayetinden başka hidayet yoktur. Ama gittiğimiz yolu bilmemiz gerekir. Hangi yoldan, nasıl gittiğimizi, gitmemiz gerektiğini Allah'tan öğrenip yürümemiz gerekir. Yoksa şeytan, nefis yolda bir sürü sorun çıkarır. Bir sürü vesvese verir. Şüpheye düşürür. Yoldan Ali koyar, yoldan çıkarır. Ama söz konusu Allah'ın vahyi olunca, öğretmesi olunca şeytan orada hile yapamaz. Kul eğer, kulluğu kabul etmiş, Rabbini kabul etmişse, Rabbinin gösterdiği hidayet yolunu, sırat-ı müstakimi de kabul eder ve o yolda yürür. Orada bahane aramaz, arayamaz. Arıyorsa iman etmemiştir. Kendini kandırıyor. İşine geleni kabul ediyor, işine gelmeyeni kabul etmiyor demektir. Onun için herkesin Fatihayı anlamıyla beraber geniş geniş anlaması gerekir en ince, ayrıntısına kadar anlaması gerekir. Çünkü Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetlidir, beynidir, ilgidir buyurdu. Buhl kelimesi bütün bu manaları birden ifade eder. Bununla beraber Kur'an'ın kapısıdır. Onu anlamazsan kapıdan içeri giremez, Kur'an'ı anlayamazsın. Özetle, öz itibariyle Allah'ın muradını, bütün Kur'an-ı Kerim'i özetle Fatiha'dan öğreniyorsun. Allah yolu gösteriyor. Allah hem kendini anlatıyor, hem kurunu anlatıyor. Hem sirat-ı müstakhimi, kurunun bu yolda nasıl yürümesi gerektiğini anlatıyor. Kulluğun, abdiyetin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Nefsin yedi mertebesini yedi ayetle, aynı şekilde kalbin yedi mertebesini bu yedi ayetle beyan ediyor. Hiç eksik, açık, evet bırakmamıştır. Ki biri, bir kelime oraya ilave etsin etmiş olsun. Evet. Yol budur. Sırat-ı müstakim budur. Dolayısıyla Allah'a vasıl olmak için, müraki olmak için, kavuşmak için, Rabbimizin huzurunda durabilmek için, Allah'ın cemalini müşahede etmek için yapmamız gereken şey evet Fatiha'yı öğrenmektir. Bununla beraber onu yaşamaktır. Fatiha olmaktır. Dolayısıyla canlı, özetle canlı Kur'an olmaktır. Evet, buyurun. Efendim, bizleyenimiz emri Allah'tan aldın mı diye sorduk. Peki cevabı ne olmalı? Evet. Geçen hafta söylemiştim. Biri bir müşid-i tabi olurken eğer o Allah'a vasıl olmamışsa Allah'tan ...kullarımı bana getir emrini almamışsa, ...o ben Müşid-i Kamil'im ya da ben Müşidi i Kamil'in varisiyim derse yalan söylemiş olur. Yalan, yalancı peygamber nasıl yalan söylüyorsa, aynı şekilde bu da yalancı peygamber varisliği iddia etmektir ki bundan büyük küfür olmaz. Çünkü kendisiyle beraber olanlara gel ben sizi Allah'a götüreceğim, Allah'a vasıl edeceğim diyor. Kendisi Allah'a vasıl olmamışsa, Allah'tan bu emri almamışsa nasıl yapar onu? Yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla sorduğumuzda evet derse ben emri Allah'tan almışım, işi yaparken Allah'ın emriyle yapıyorum diyorsa evet onu kabul eder. Allah'ın emriyle nasıl yapıyor? Ben biraz önce Allah'ın vahyini anlattım. Allah'ın vahyiyle yapıyor onu. Hikaye anlatarak değil. Birbirimizi kandırarak değil. Allah herkesten Hazreti insan olmasını ve kendisine dost olmasını istiyor. Allah müminlerin velisidir dedi. Allah müttakilerin velisidir dedi. Yani onunla beraber olunca mümin ve müttaki olmamız gerekir. Mümin olamadıksa kaybettik demektir. Yani Allah'a dost olmadıksa kaybettik demektir. Bir genel manadaki dostluk vardır, bir de özel manadaki dostluk vardır. Önce genel manadaki dostluğu kabul edip o dostluğa kabul edilmesi gerekir ki oradan ileri gidip özel olarak Allah'a dost olabilsin. Genel manadaki dost, dost dosta güvenir. Dost, veli, Karşılıklıdır, Velayet karşılıklıdır. Nasıl Allah müminlerin velisi ise veli de Allah'ın velisidir. Bu durumda ona güvenir. Ona itiraz etmez. Onun muamelesine neden, niçin diye Rabbini hesaba çekmez. Tanımış çünkü. Dost ya. Ama itiraz ediyorsa, şeytanın verdiği vesih senin peşinden gidiyorsa o şeytana dost olmuş. Mümin olmaktan uzaktır. Bir yola girdiğimizde önce o genel velayeti, müminliği kazanmamız gerekir ki oradan içeriye doğru yolculuk yapıp o özel manadaki velayeti, dostluğu kazanabilen Kazanmış olalım. Evet. Soru neydi? Emri Allah'tan aldık mı? Evet, aldın sorduk efendim. Bunu söylese bile onunla beraber olduğumuzda buna şahit oluruz. Ama göreceğiz ki bunu söylemeye cesaret edemezler. Bunu göreceğiz, buna şahit olacağız. Evet kardeşlerimiz nerede olursa olsun her birimizde gerekli olan Allah'tır. Lazım olan Allah'tır. Onu kazanmamız gerekir. Rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmamız gerekir. Bu ebedi hayat meselesidir. Öyle birileri böyle söyledi diye değil. Direkt soracağız, cevabını alacağız. Sorulmaz diye bir şey yoktur. Herkes her şeyi Resulullah Efendimiz'e soruyor muydu? Evet. Yok ama konuşma. Olur mu böyle bir şey? Herkes Resulullah Efendimiz'e konuşuyor, her türlü soruyu soruyor. Ona sormayalım. Ayıp olur. Yakışmaz. Böyle bir şey yoktur. Onun için söylüyoruz. Her türlü soruyu sormak serbesttir. Sorulmadan olmaz. Gönlümüzde bir soru varsa ve onun cevabı yoksa o bizi yoldan alıkoyar. koyar. Şeytan oradan bize vesvese verir. Onun için söylüyoruz. Cevabı olmayan soru yoktur. Sual yoktur. Her sorunun cevabı vardır. Kim vermiş cevabı? Allah vermiş. Eğer Allah'ın verdiği cevabı bilmiyorsak bu durumda susmamız gerekir. Evet. Efendim bir izlenimiz. geçmişte çok hatalar yapan birisiyim evliyim yıllar önce tövbe edip Rabbime döndüm daha sonra bir boşluğa düştüm utanarak söylüyorum ama zina yaptım daha sonra tövbe ettim Allah'a sığındım ama yine de içim çok rahatsız çok pişmanım her defasında tövbe ediyorum Rabbime yalvarıyorum ama yine de içim çok rahatsız çok utanıyorum ne yapayım bilmiyorum demiş efendim evet Böylesine rahatsız olmak imanımızdan kaynaklanıyor. Hamdolsun. Bizi rahatsız eden o vicdanımızdır. Allah'a karşı <gülüyor> yaptığımız o tam <yanlıştan> dolayıdır. Ama <gülüyor> burada kardeşimiz mesela şeytanın verdiği veseseye düşüyor. Şeytan hile yapıyor. Sürekli onu onun önüne getirip koyup Allah ile arasına perde koymaya çalışıyor. Bu durumda bize düşen, şeytanın, iblisi dinlemek değil, şeytanın verdiği vesveseyi değil, Allah'ın Resulünü dinlemektir. Allah'ın vahyine tabi olup Rabbimizi dinlemektir. Rabbimiz ne buyurdu? Eğer tövbe edersen, istiğfar edersen, Allah senin tövbeni kabul eder. İstiğfar edersen seni mağfiret eder dedi mi? dedi. Bu durumda Allah seni mağfiret ediyor ama affediyor ama sen kendini affetmiyorsun. Affedemiyorsun. Eğer Allah affetiyse bizim de affetmemiz gerekir ki Allah ile aramıza giren o günahımızı, o günah perdesini aramızdan kaldıralım. Kaldırmazsak ne olur? Kaldırmasak Allah'a yaklaşamıyoruz. Uzak kalıyoruz. Perdelenmiş. Allah'ın yakınlığını tadamıyoruz. O'nu sevmeyi, O'nun bizi sevmesini tadamıyoruz. İman kazanmamıza mani olur bu. Onun için bunu silmek gerekir. Bu günah perdesini aramızdan kaldırmamız gerekir. Tevbe ettik, istiğfar ettik. Rabbim beni affetti diyoruz. Ben de O'nu sildim. Sildim, hiç olmamış gibi hatırasını da gönlümden siliyorum. Böyle olmazsa nasuh tövbesi olmaz. Neseden tövbe olmaz. Silem. Onun düşüncesini bile. Evet, silen tövbe. Onu öyle bir silmemiz gerekir ki şeytan o seseyi verdiğinde, önümüze getirdiğinde, evet. Ondan yüz çevirmemiz gerekir. Ben tövbe ettim, Rabbim de tövbemi kabul etti. Eğer bunu böyle anlamazsa, başka nasıl bir zarar görüyor burada? Allah gıfurdur, mağfiret edendir. Allah kurunun kendisini tanımasını ister. İsimleriyle tanımasını ister. O seni mağfiret ettiğinde, sen bu mağfireti tatmazsan, Rabbim beni mağfiret etti. Benim böylesine yanlış yapmama rağmen, Rabbim beni affetti, mağfiret etti deyip Rabbini bir daha sevmen gerekir. Gafur isminden, tevab isminden, afu isminden bir daha Rabbini sevmen gerekir. Eğer bunu böyle yapmadınsa sen Rabbini gafur isminden, tevab isminden, afu isminden tanımadın, anlamadın. Tanıyıp anlamadığın için iman etmedin demektir. Onu inkar ettin demektir. Allah'ı gafur, gafar, tevab afu olarak kabul etmedin demektir. Bak inkara sürükledi. Kim sürüklüyor? Şeytan sürüklüyor. O günahın o hatrasını, gönlünden silmediği için dolayısıyla Rabbine güvenmediği için bu isimleri kabul edemediği iman etmediği için böyle oluyor demektir bu. Ne yapıyoruz? Ben iman ettim ki ya Rabbi sen afusun, sen tevabsun. Sen gafursun, sen gafarsın. Evet, ben aciz kurun olarak günahı işledim. İman ediyorum ki sen tövbeleri kabul edensin, mahfuret edensin, affedensin. Tövbe ediyorum. Evet, tövbemi kabul et, dönüşümü kabul et. Evet, beni affet, beni mahfuret et. İman ediyorum demen lazım. Bir vesilese geldiğinde kendine sorman lazım. Yoksa ben iman etmemiş miyim? Allah'ın afu olduğuna, tevap olduğuna, gafur olduğuna ki, bu böyle, bu vesilese bana geliyor. Ben bunu silemiyorum. Silemiyorsak imanda sorun var. Onu hemen silmemiz gerekir. Sen gafursun ya Rabbi, tevapsın ya Rabbi, afursun ya Rabbi. Bir daha böyle bir yanlışı gönlüme getirmeyeceğim. Sen beni affetmedin diye bir şeyi aklımdan, gönlümden geçirmeyeceğim. Şeytanın verdiği bu vesilese kabul etmeyeceğim deyip silmemiz gerekir. Bir daha onu hatırlamamak gerekir. Rabbim, sildi, affetti, ben de kendimi affettim. Evet, diyoruz, dememiz gerekir. Sonra, evet, Rabbimizin o yakınlığını tatmamız gerekir. Sen beni seviyorsun, ben de seni seviyorum. Yani senin günahın Allah'a bir zarar mı verdi? Sadece kendini çamura attın. Çamura attın, tövbe ettin, yıkandın, temizlendin. Yani ikide bir ben çamura düştüm demenin bir anlamı var mıydı? Kendini öyle kirli hissetmenin anlamı var mıdır? Hayır. Tövbe ettin, yıkandın. Batemisin. Eğer ikide bir ben kirliyim diyorsan, sen rahatsızsın. Değil mi? Rahatsız manevi olarak rahatsızsın demektir. Onun için bunu silmemiz gerekir. O manevi rahatsızlıktan da kurtulmamız gerekir. Bize düşen Rabbimizin o yakınlığını, aşkını, muhabbetini tatmaya çalışıp kendimizi Rabbimize çek, Rabbimize çekmemizdir. O haliyle çekemeyiz. Seni seviyorum dememiz gerekir. Bende bir şey yok. Varsa hata, kusur, yanlış zaten çok. Hepsini, hepsine tövbe ettim, hepsini sildim. Ben sana geliyorum. Diyoruz. Rabbimiz de hadi kurum gel der. Buyur. Efendim sen de bir ara verebilir miyiz? Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.